bütün hendek ve barajlarında rahat eder, engelleri neşeyle rahat aşar, maniaları iman ve aşkıyla sırur ve neşeyle geçer ve ömrü saadet dolu bir ömür olarak kıtan bulur. Şunu katiyetle ifade edelim ki.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 ciddi dertlerini gerçek ihtiyaç anlarında arşın yüce sahibi Allah-u Zülcelal Hazretlerine ifade eder. Aradığı cevabı istediği cevabı o kapıdan bulur müteselli olur ve ömür boyu rahat eder muhtemelenler. Bu bakımdan biz devamlı dedik ki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 eğer olduğu inanmazsa hayvanlaşır. Canavarlaşır. Çarçap ve süprüntü haline gelir. Bazen de hem kendi hem de cenniyet için en büyük tehlike arz eder. Şöyle söyleyebiliriz. Tarihin akımıyla kudurdan milletler zalimler ve hainler sürüsü hep inanmayanların içinden çıkmıştır. Kendi cenniyetinin başına her zaman ve mekanda bela olanlar inançsız kişilerdir. Muhterem İmiler. Onun için biz diyoruz ki teneffüs ettiğimiz hava kadar içtiğimiz su ihtiyacı kadar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 ne irfanın kalır tefsiri ne vicdanın muhterem şumalar bir kalpten eğer din duygusu Allah fikri Cenab-ı Hakk'ın haşiyeti yakın çekilmişse elim tahsil bilgi fakülte mezuniyeti diploma bunların hiç hiç faydası olmaz muhterem şumalar hatta bunların bazısı diplomalı yol kesici, diplomalı eşkıya, diplomalı memleket ve vatan hainleri haline gelir. Ama bugün dersimiz ilim bahsi inşallah teala inançla birlikte diğer fazaili İslamiye birleşirse tadından yenmez artık. Muhterem Müslümanlar, Ecdad tabiriyle tadından yenmez. Ona doyum olmaz artık. Bilgiyle, iman ve aşk birleşirse, amel de buna ışık tutar, hayatını vahyin ışığında yürütürse o insanın fazayirine melekler de gıpta eder ve imrenirler artık. Ya muhterem Müslümanlar. Din dedik, muhterem Müslümanlar. Mukaddem olarak şunu ifade edelim. Cenab-ı Halik Celal, insanlığın, beşeriyetin, kainatın yaratıcısı olarak her devrin ihtiyacına göre kitap indirmiştir, dini hükümler vazetmiştir mürşitler ve peygamberler göndermiştir mütherem Müslümanlar. Tabii bundan 5000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı, 3000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden başlayarak kıyamet sabahına kadar cemiyetlerin, fertlerin ihtiyaçları değişiktir. Onun için Halik-i Zülcelal yaratıcı olarak gününe göre ayarlamıştır her şeyi muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Ey hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 1400 sene evvel vefat etti. şari azam dedi. Din ölçülerini 1400 sene evvel koydu. Bugün 1400 sene geçmiştir. Şartlar değişiyor gün geçtikçe.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 arştan ineni, esbab-ül nüzulleriyle birlikte, fahri kainattan geleni, sebep ve hikmetleriyle birlikte, edilleyi, şer'iyeyi, çiçek, yaprak ve kökeniyle birlikte, Fatiha gibi bilen bir de, tepesinden tırnağına aşk ve ihlas dolu, nefsine malûbiyetle, şeytani arzularına uyarak değil,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 İlim tavsili edeceksiniz, tepeden tırnağa ilmin nuruyla dolacaksınız, hakikati kavrayacaksınız, izan ve irfanınızı şehvet ve dünya hırsıyla öldürmeyeceksiniz, katletmeyeceksiniz, sevim akılla ve salim düşünceyle, kararmamış kalple, beyin perdelerini dünya şehvet ve arzularıyla küflendirmeden, parıl parıl inanç ve imanınızla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 Niçin her şeye açıktır İslam? Niçin bekası katkidir? Niçin beşeriyetin bütün ihtiyaçlarına cevap verecektir? Göreceğiz. Cuma derslerimizde bundan sonra İslam bütün ihtiyaçlarıyla beşeriyi saadete götürecek tek din. Çünkü yaratan öyle diyor. Müteremmü millet Tahir hocanızın sözü değil, benim iştihadım değil bu. Yaratan öyle diyor, yaratan.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 hele dinsizlik ve imansızlık ve inançsızlık hiç değil muhterem şımallar. Beşeriyeti bugünden asıl saadetten sabahı haşta kadar saadete götürecek olan yegane inanç sistemi hükümler ve hikmetler külliyatı İslam'dır muhterem şımallar. İnne dine indellahi i̇slam Evet. Hamd ediyoruz. Konyalı kardeşlerim. Hamd ediyoruz Rabbü zülcelalimize.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 İsmi yazılı ve büyük boy ilanlarıyla kansere devadır, mansere devadır, kalbe devadır, o birine devadır, diğerine devadır, iç hastalıklara devadır, dışı. Yani saymadık şey bırakmıyorlar. Bu ilacı aldığın zaman taze hayata erersin. Bir tek ölmesin diyemiyorlar muhterem şımalar. İlacın reklamında bir tek Ölmesin, ölüme de devadır diyemiyorlar. Hemen hemen içerisinde her şey varmış. <gülüyor> Maddi olarak böyle muhterem şumalar. manevi olarak hem de maddiyatımızı ayarlayarak muhterem şumalar. Eğer vücudu, eğer vücudu masiyetle, içkiyle, kumarla, ...sefahat ve fuhuşla tahrip edersen... ...hocam... ...muskan değmedi... ...sık sık da suyunu iç diyesi gelir insanlığına... ...bazen... ...ben de öyle diyorum muhterem ...bu tarif ettiğiniz ilaçlar... ...o vakit diş sığısını bile gidermez... ...niçin? Adamın iç hayatı, iç alemi yıkılmıştır... ...zira ayakta taş, taş kalmamış ki... ilaçını ne yapacak? Öyle olunca... ...maddi bütün ilaçların da... ...deva olarak tesiri için... Yine İslam diyoruz Muhterem emirler. Ya 9 yaşında çocuk Gözünde gözlük Muhterem emirler, bakınız cemiyete 9 yaşında çocuk Gözünde gözlük Dizinde romatizma Doktor aman bu romatizma kalbe vurabilir Çocuğu buradan saklayın Sakının diye başlıyor daha 7 yaşında 9 yaşında çocuklar Gözler zayıf Niye? Niye?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 اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ د۪ينَ Ey kullarım, hadiseyi çok iyi hatırlayacaksınız, fahri kainat, cebellurrahmede, haddetülveda'da devesinin üzerinde, o büyük kayaların oraya kadar çıkmış, veda hukbesini okuyor, Cenab-ı Cibril geliyor ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor muhterem Müslümanlar. El yem etmelti leküm dineküm ve etmantu aleküm nimeti ve raziyetu lekümül İslam edina. Bugün nimetinizi ikmal ettim, bugün dininizi tamamladım ve bugün sizin ancak Müslüman olmanızdan İslam dininden raziy oldum buyrıyorum. <gülüyor> tamam mı? Kapı caminin muhterem camiyesi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 şaşırma yavru. Ha hocam. Ben Müslümanım diyecek. Sonra amel etmeye gelince bize bırakacak. O vakit geçiniriz diyor adam. Müminler, Konyalılar dinliyor musunuz? Dininle Elhamdülillah Müslümanım diyecek. Sonra şeriatı, kârra, nizam-ı ilahi, vahhi hak. Allah'ın emirleri, Resulullah'ın koyduğu ölçülere gelince yok öyle şey yok diğer ayet celle inşallah esas konumuza geçeceğiz ayeti okuduktan sonra diğer ayeti celile Cenab-ı Hak ve men yebteğir gayral islami dinen felen yukbele min ve fil khasirin bir kimse şaşırır da yolunu kaybeder aklını kullanmaz şeytani duygularına esir olur da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 şu İstanbul'un hali nedir bakın her gün anne ve obaları eden her gün vazife yapanları kedere sokan ve her gün Türkiye çapında şu kadar insan öldü bu, öldü bu kadar vazifeli katledildi vallahi ve billahi saadete eremeyeceksin yarının bugününden daha korkunç olacaktır ancak bir tek yol var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 Ya Ömer söndürdüğünde mum yaktığında mum bu senin yaptığındaki hikmetle ben anlayamadım diyor. Efendi kardeşim evvelki mum beytül malindir millet var, özel işimi onun ışığında konuşamam diyor. Onu söndürdüm. Kendi maaş ve paramla aldığım mumu yaktım. Şimdi rahat rahat istediğimiz gibi artık kas bu hal edip konuşabiliriz diyor.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 Ben büyük insanların ışığında yaşamak istiyorum muhteremimiler. Büyük insanların ışığında yaşamak istiyorum. Tufeydilerle artık kalp ve ruhum bakımından ülfet mümkün değildir. Çünkü İslam'ı biliyorum muhterem sunmalar. Elhamdülillah. Yani bu kadarını söyleyebilirim. Çünkü İslam'ı biliyorum elhamdülillahi teala. Evet.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 Ezeli dini olduğu gibi ebedi dinidir. İslam'ı ayakta tutan unsurlar nelerdir? İslam mutlaka saadet dinidir diye ısrar ediyoruz. İslam mutlaka beşeriyete saadet getirir diye ısrar ediyoruz. Niye dayanıyorsun da böyle söylüyorsun hocam? İspat et şunu. Peki buyurun birer birer görüşeceğiz. Ülkeleri İslam, beşeriyetin saadet dinidir diyoruz. Birer birer ülkeleri sayacağız. Bir İslam ahlim dinidir. Cahaleti top yakın uzaklaştırır ve iter ve tasvip etmez muhterem sunalar. Evet. Modern ilme karşı muhterem yo Semalarda uçsan, ayın sırrını her gün keşfedip geri dönsen, merihlere, utariplere, zuhallere kadar çıksan, saman yollarıyla dost olsan, oraya pat ve çiftlik kursan, dönüşünde yine İslam'ı yaptığın bütün bu işlerin önünde göreceksin. Beşeri bütün teali ve telek, terakkilerde İslam'ın geri atacak bir milimlik tavizi yoktur. Her şeyin İslam daima önündedir muhterem Müslümanlar. Bakınız şimdi birlikte Kur'an ve hadislere bakalım. İlim için İslam ne diyor? Şimdi memleketimizde milli eğitim seferberliği diyoruz ya muhterem Müslümanlar deniyor ya Eğitim seferberliği. Herkes eğitilecek, öğütülecek, beylerimizin istediği gibi bir millet. Yok. Hayır. Gerçek ilmin istediği gibi bir millet. Muhterem Müslümanlar, Konyalılar dikkat ediyor musunuz? Yani eğitilecek, öğütülecek, beylerimizin istediği gibi bir gençlik ve millet. Hayır. Allah'ın istediği gibi, Kur'an'ın istediği gibi, Hazreti Muhammed'in istediği gibi, ecdadımızın istediği gibi, mazimizin istediği gibi, gelecekte bütün saadet yollarında rehber olacak bir neslin yetişmesi için elim ve yine ilim ve yine ilim muhtarlamışumlar. Kelam-ı Vaha beraber bakıyoruz. İslam'ın ilme verdiği değer. Muhtarlamimilla Ya muhterem Müslümanlar Hani Akif Akif Konya'daydım ne zaman Bıldır yaz diye bir şiiri var Muhterem Müslümanlar Meslanlı Dayı şiiri Safahat da Akif Gençler okuyun Gençler Akif'i akşam okuyun Akif'i sabah okuyun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 Ya ya ya şişe gider el yıkamaz, içeriye fotinler dalar bütün minderler şamurlar içerisinde ve hak ve hak eder usul dersen katiyen anlamaz ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su sonra Akif'in diliyle Mesdanlıdayı en son şunu söylüyor: ilmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben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 Habibi ve Muhammedine böyle sesleniyor. Ve Rabbî zidnî ilmen. Ya Peygamber Efendimiz, "Ûtîtü ulûm el-evvelîn buyuruyorlar. Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Muhteremmiler, geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Miraç gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Miraat gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Rabbim bana üç ilim verdi diyor. Nübüvvet ilmi, velayet ilmi, şeriat ilmi. Muhterem Müslümanlar. Nübüvvet ilmi, uhdemde kalacak. Zira o risalet ve peygamberlik ilmi. Emaneti ilahidir. Velayet ilmi, ehline verilir, ehline verilir. Muhterem Şumala. Rırak hocam ya, ben de hocayım da. Nereden çıkardın bunu? Hiç işin İslam'ın gizli tarafı mı olurmuş? Herkese her şey söylenir. Ağır gel bakalım ya. Efendim? Ağır gel bakalım ya, pek sert geldin. Efendim? Ya...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 Fela yerde bulursun deniliyor Kur'an-ı Kerim. Suretül Kehf muhterem Müslümanlar. Yanında Yuşa Aleyhisselam'la beraber Hızrı Aleyhisselam'a mülakı oluyorlar. Hazreti Hızrı Aleyhisselam'la sohbet ediyorlar. Size size refakat etmek istiyorum ya Hızrı'dır. Hızr Aleyhisselam, ya Musa sen haberin olmayan bir ilme, vakıfı bulunmadığın bir esara sabredemesin ya Musa. Ya Hızr. Allah'ın inayetiyle beni sabredenlerden bulacaksın. Diyor. Muhtemem müminler. Üç hadise geçiyor. Gemiye biniyorlar. Elimden bahsettiğim için ve Kur'an naklediyor. Muhtemem Müslümanlar. Allah kelamı olduğu için arz ediyorum. Gemiye biniyorlar. Hızrı Aleyhisselam ayağının ucunu böyle vurmasıyla geminin bir tarafını deliyor. Ayak ucuyla gemi delinir mi? Sema bile delinir eğer Allah isterse. muhterem Müslümanlar. Allah isterse. Cenab-ı Musa aleyhisselam sabredemiyor, şu gemiye bindik, su üzerinde seyrediyoruz, ehlini gark etmek için mi deldin ya Hızır? Ya Musa söz vermiştin, böyle şeye karışmayacaktın hani? Sabredin, setecidri -sete inşaallahu mine sabirin dediydin, gene karışıyorsun işe, evet, peki ben dalgınlık ettim ya Hızır. Giderlerken yol ortasında bir çocuk oynuyor çocuklarla beraber, Hızır aleyhisselam kılıncı çekiyor, çocuğun birinin başını alıyor. Ya Hızır, suçsuz bir yavrum, baş alınır da ne olur bu? Büyük bir cinayet değil mi? Sen pek münker olan bir şey işledin. E, Yağmurza hani söz verdiydim, böyle şeye karışmayacaktım. E, bu defada beni bağışla bakalım, gene dalgınlık oldu. Sehir ve zelle oldu benden. Muhtemel Müslümanlar giderlerken Antakya deniyor, tefsirler Antakya diyor. Bizi alın da, mesela şu çok sıcak günde veya şu çok soğuk günde... Biraz misafirimiz olalım, sonra yolculuğumuza devam edeceğiz diyorlar. İçeri almıyorlar. Kasaba ahalisi, Musa aleyhisselam, Rızra aleyhisselam, Müşa aleyhisselam'ı almıyorlar. Şehrin kenarından giderken bir duvar böyle yıkılmak üzere, Cenab-ı Rızra aleyhisselam şöyle eliyle Bismillah diyor, yıkılmak üzere olan duvarı doğrultuyor. Birader...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 bunların hepsini biz gördük geçirdik şimdi iş bizde diyor bizde ya muhteremler ya yüce Rabbim bizi en doğruya ilad yüce Rabbim bizi en doğruya ilet muhterem düşünüyorlar Cenab-ı Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bak diyor ayrılmamız katı artık sen belli ki sabredemeyeceksin sadece peygamber efendimizin de bir gün sahabe meclisinde şöyle bir latifesi var muhterem Müslümanlar aa kardeşim Musa sabretseydi o yolla bize çok büyük hikmetler gelecekti buyuruyorlar ya kız aleyhisselam öyle diyor ya Musa sana bin adet hikmet hazırlamıştım en küçük üçüne sabredemedin diyor ve geminin manası o biraz içinizde kalsın başka bir Çünkü ilim için söyleyeceklerim tamamen kalacak. Niçin gemiyi delmiştir? Niçin çocuğu katletmiştir? Niçin duvarı düzeltmiştir? Ben söylemeden evvel öğrenmek istersen tefsir ve tercübeyi eve varınca açarsın. Suretül Kehf. Tamam mı? فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ i̇lm ayetinden başlayarak evet Son iki sayfadan bir evvelinde mesele bitmiş oluyor muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz kerem bulursun inşallah, inşallah. Sonra ve yeselûneke an karneyin diye zülkarneyn'in hayat ve hadisesine Cenab-ı Hak işaret ediyor kısa kısa. Ve ilmi ledüvvî diyoruz buna. Peygamber Efendimiz elimden bana bir nevi verildi ki risalet ilmi onu ketmetmeye memur ve mecburum. Elimden bir nevi verildi ki velayet ilmi onu ehline. Mesela sahabeden Sıddık-ı Ekber Razıyallahu an Hazretlerine söylüyor, söylüyor, söylüyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber ilmi ledünni abu hayatını içtikçe içiyor. Kanmadım ya allah. biraz daha diyor. Hazreti Ali, Hazreti Ali.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 hani Peygamber Efendimiz buyuruyor, buyuruyordu ya ene medinetul ilmi ve aliyun babu hadiye ben ilmin şehriyim Ali'de kapısıdır bu ilmi almak isteyen kapıya müracaat etsin Hazreti Ali'ye ne dünyat ve esrar. Lerrattı tefsir-i mahayimi diye bir tefsir var muhterem şunlar. Medine'de Konya'dan gitme aslen Türkistanlı Saatçi Osman Efendi diye bir hocamız vardı. İçinizde yaşlı olanların çoğunuz bilirsiniz Saatçi Osman Efendi.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 tefsir-i iki cilt onun mukaddimesinde ve bazı tefsirlerde sarı ve açık olarak arz edilmiş, yazılmış muhterem Osmanlar. Hazreti Ali böyle diyor لَوْ اَرَدْتُ en اُوَقِّرَ سَبْعِينَ بَعِيرًا مِنْ مَانَ الْفَاطِحَةَ لَفَعَلْتُ Ya Rab Ya Rab Ya Rab. Mahşerde bunların sevgisiyle bizi haşret Ya Rab. Hazreti Ali böyle diyor efendiler. Hazreti Ali böyle diyor. Laf altı en uqra sabiine bagiran niman el Fatihha. eğer isteseydim Fatihadan yetmiş deve yükü tefsir yazardım diyor. Sadece Fatihadan yetmiş cilt değil yanlış anlama. Fatihadan yetmiş deve yükü tefsir yazardım diyor Hazreti Ali.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 bütün bir millet kalkar da tu diye tükürürler diye Ondan biraz çekiniyor Biraz daha aşağıdan başlıyor İmam-ı Azamlar, Mediyiz zamanlar, Ve arada olan Hani Cüneydi Bağdadiler, Baezid-i Muhyiddin Arabiler, Hacı Bayramı Veliler Molla Fenariler Şeyhül İslamlar, Osmanlı Hanedanında Onların bildiği bitti diyor Şimdi biz onlardan Kur'an'ı daha çok anlar Mana ve hakikatına daha çok hulul ederiz diyor Biz varız şimdi diyor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 İmam-ı Azam'dan. Hani bir zamanlar bir fakültede biri öyle diyordu. Bugün İmam-ı Azam gelse bizden ders okur diyor. Çok acı. Muhtemelen Müslümanlar. Biz, muhtemelen Müslümanlar karınca kararınca ilim adamıyız. Yani insafımız var. insafımız. Evet, Kur'an kıyamet sabahına kadar lafzı bozulmamak şartıyla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 Kur'an-ı Hakimi teknik terz tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi yeni fen bilgileriyle tefsir eder. Kur'an-ı Hakimin mana ve hakikatını esen rüzgarlar, doğup batan güneşler ve aylar, yıldızlar yeni yeni manalar ve hakikatlar verecektir bu millete. Kur'an bu manefidet kelimatullah. Eşhedü billahi قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ عَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Habibim söyle, eğer denizler, denizler mürekkep olsa, ben ilave ediyorum tefsir olarak, izah olarak, ağaçlar kalem olsa, Hazreti Adem'den sabahı haşre, haşre kadar bütün insan evladı katip olsa... Ve bulmadan zamanlar bitecek şekilde yaşsalar Kur'an'ın manası ve hakaiti gene bitmeyecektir. وَلَوْ جِعْنَا بِنِسْرِهِ مَدَدًا Okyanusları tekrar mürekkep olarak halk gene bitmeyecektir. Ya. Muhterem müminler Allah diliyle Kur'an bu. Duyuyor musunuz? Allah kelamıyla kelamın sahibi olan Mevla'nın ifade ve beyanıyla Kur'an sabahı haşfe kadar ya bir arkadaşımız çıktı. Ya dedi ne garip memlekette de yaşıyoruz dedi. Evet aynen olduğu gibi. Arşivlerde var. üretmesi dosyalarında var arşivlerde. Ya dedi ceza hukukunu Roma'dan almışız. Medeni hukuku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 Yüzde doksan dokuz, onda dokuzu Müslüman olan bu ülkede ancak ölünce İslam'a gel diyorlar. Haberin var mı? E, ne oluyor? Gel bakalım, avuç elatını ver. Ne oldu? Babam öldü. Tamam, İslam şimdi, baş şimdi başlıyor. Evet, yani tatbik edilmeye başlıyor soyacaksın, yıkayacaksın, kefene saracaksın, cemaat alacak, musallaya götürecek, sonra üçlere defnedilecek, toprağa bol olsun diyecekler. Sonra da İmum Efendi İmme-i göre bir talkın verecek. Üzkürül ahdelledi haraşta aleyhimine dünya diye. Tamam mümin kardeşim. Yani öldükten sonra İslam'a gel bir memleketle yaşıyoruz. hey canlar var. Halbuki ise İslam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 Evet. İyyake iyyake na'budu ve iyyake diye okuyoruz ya Muhterem Müslümanlar, saatlerin bereketliliği olacak ki mukaddimeyi de bitiremeden, mevzuğa girmeden saatimiz bitti gene. Allahu zul celal akıbetimizi hayra getirsin inşallahutaala. Evet, Ali cemaat, her gün, her gün her 40 rekatta 40 defa Fatiha okuyoruz. Ne diyoruz?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 İslam ve yine İslam. Böyle olunca Cenab-ı Hak Celebali Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi en doğrudan ayırmasın. Muhterem ünliler, dedik de, elim dedik ve selefe saygı diyorum muhterem İmliler. Dersimin sonunda, hani Konya Radyosu'ndan konuşan yavrucağız, yani ben Biraz ağır söylerim adetim ama hadi söylemeyin muhteremim ya. Ya, ya. Zıba'nı ahir zaman aşk eri Mevlana öyle diyor. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Zıba'nı zeyreki ahir zaman berküzü deki şra berpeşini yan. Ahir zamanın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 ''Onlar kafirlerdir.'' diyor. ''Bizim gibi inanırsanız ancak müminsiniz.'' diyor. ''Her şey bizle başlar.'' ''Onların bilmediğini biz biliyoruz.'' demek istiyor. Diyor, Açıkça istiyor değil. Muhterem Müslümanlar. Ve ben huzurunuzda şöyle diyorum. ''Bir defa yavrularınızı koruyunuz.'' diyorum. Sonra da şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Bu konuşan adam iki kaynaktan yetişmiş olabilir. Biri TC'nin milli eğitiminden diplomalı olabilir. Ve bütün dünyaca TC milli eğitiminin insanoğluna verdiği ilmin seviyesi belli. Peygamber Efendimiz ilim Süreyya yıldızında olsa Edna'i i Faris'ten bir er çıkar onu gönül tabağına koyarak insanlara ve Müslümanlara ikram ederdi. Bu güce sahip olurdu diyor muhtemel. Velhasıl şöyle veya böyle. Muhtemel Müslümanlar. Ben bugün ilim bahsini bayağı şöyle bir toparlamak istiyordum ama mümkün olmadı. Ezanımız okundu. Pavlus şeyinde öyle gözümüze bakıp duruyor. Cemaatin vakti geçmesin hocam diye. Ben Hiç olsa bir talibi elim fe ve derece. Peygamberle o zatın arasında bir risalet ve nübüvvet derecesi vardır. Peygamber gibidir ama vahiy gelmez demek ki o peygamber Efendimiz. Men öğrenme babı, men jaevü müte, ve o yabuul ilme, liyüllmen liyebir İslamı, fəbeynehu vebeyne Nabiine darja. Bir kimse İslamı ihya için ilim tahsil ederken ölüm gelmiş olsa, Peygamberle arasında bir vahiy farkı vardır, İslam ve ilim müterremmiler. Defteriniz kapanmayacak diye halis oksam daha çok gecikeceğiz. Onun için muhterem müterremmiler artık sözü miyacam? Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah... <P faith -shfood> Ve وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَيْا تَيِّبَيْا مُنْجِيَيْا مُبَارَكَسِي لَمَوْلَا cümlemize hakmi kelamlar nasibin mukadder eyleye. Hakkı hak bilip, hakka itibak batılı batıl bilip, batıldan içtinab eyleye. Zümre-i Salihine Mevla cümlemizi ilhak ile Şeriatı garra-i muhammediye Mustafa Aliye'ye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdat Cümlemize... Ve bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet, devlet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e ma yasufun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el